بسم الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله يا الله ولا بعد Değerli arkadaşlarım, geçen hafta biliyorsunuz Hayber Savaşı'ndan sonra Ganimetlerin Taksimi ve e, Kura Vadisi, yani Köyler Vadisi'nin fethedilmesi ve benzeri yerlerin fethedilmesinden çıkartılacak dersleri görmeye başlamıştık. Uzunca bir konu idi. 14 maddeden oluşuyordu. Tam 7 maddesini, 6 maddesini daha doğrusu verdik size. Şimdi kalan 7 maddesinden devam ediyoruz. Yani o Hayber'den sonra gelişen olaylardan alınacak dersler bölümündeyiz. Bir kısmını verdik. Şimdi bir kısmını vereceğiz inşallah. Yedincisi, o geçen haftakileri tekrar etmeyi düşünmüyorum, konu uzamasın diye yedincisinden devam ediyoruz. Evet, 7 başlık, değerli kardeşlerim ııı toprağı sulama karşılığında veyahut da işletme karşılığında vermenin bir başka birine vermenin caiz olması buna musakat veya müzaraat deniliyor, musakat toprağı, bahçeyi, ağaçları sulama karşılığında birisine vermek ve bunun neticesinde de ondan çıkan ürünleri, meyveleri ne varsa artık onun belli bir miktarını almak. Herkese müzaraatta toprağı işletmek bunun karşılığında da oradan çıkan mahsulün üçte birini daha fazlasını, yarısını veya takdir edilen ne varsa o miktarda e, almak. Buna işte e, müzaraatta diyoruz. Yani toprağı işletme karşılığında verilmesinin caiz olması. Bu bir icare mümkün yani kiraya verme değil bilakis ortaklık olarak adlandırılıyor bunun delili ne işte bu geçtiğimiz haftalarda konularda anlattığımız Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'de yaptığı Hayber'in fethinde yaptığı uygulamalar buna delil hatırlatacak olursak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ından gelen hadiste Aleyhisselatü Vesselam Hayber ahalisini oradan çıkacak ekinler mahsuller Ürünler, ürünlerin yarısını vermekle, yani yarısını Müslümanlara vermek üzere Hayber ahalisini orada çalıştırdı. Onlara o şekilde muamele yaptı diyor. Bu hadis Buhari'de geliyor. Bir başka lafızda Ebu Davud'da gelen bir hadis. Aleyhissiratü Vesselam Hayber ahalisine... Hayber Yahudilerine daha doğrusu Hayber arazisini oranın e, mevcut olan arazilerini onlara geri verdi. Onların kendi mallarından çalıştırmak üzere. Yani elinde bulundurdukları kendi mallarıyla orayı çalıştırmak üzere. Ve oranın çıkacak mahsulünün yarısını da şart koştu. Yani Müslümanlara verilmesi üzere şart koştu diyor. Evet. Şimdi İbn-i Kayyım İbn-i Kayyım'ın Maad adlı eseri var biliyorsunuz. Tercümesi de var. Bunu zaman zaman zikrediyoruz. Orada Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, siretinden bahsediyor. Bu konulara da çok detaylı bir şekilde girmiş ve elde edilecek yani Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından yaşantısındaki savaşlarda ile akhir diğer konularda yaptığı uygulamalardan elde edici elde edilecek çok güzel dersler vermiş. Burada da müellifimiz ondan nakil yapıyor. Diyor ki İbn Kayyim rahimehullah Hayber gazvesinden yani Hayber'de Al-Sirat yaptığı uygulamadan e, musakatın yani ağaçları bahçeyi sulama karşılığında vermenin Ondan sonra müzaraatın orayı işletme, ekip dikme karşılığında vermenin caizlığına işaret eder diyor. Bunun neticesinde de oranın mahsulünden, e, ziraat olarak yani ekip dikilen ne varsa tahıllarından e, bir kısmını alarak, bir miktarını alarak oraları işletmenin caizlığına da davet eder diyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın haberde yaptığı bir uygulamadır diyor. Yine e, sözünün devamında diyor ki İbni Kayyım onların hani hadiste bu Davut'ta gelen hadiste onların kendi mallarından derken onlara diyor Aleyhisselatü Vesselam tohum da vermemiştir. Bizakit bizatihi tohumu Yahudiler kendilerinden e, saymışlardır. Kendileri tohumu elde edip e, o arazi o şekilde ihya etmişlerdir. Aleyhisselatü Vesselam Medine'den veya ashab Sahabeler Medine'den bir tohum getirerek onlara da vermemiştir. Onun için kendi ellerinde bulundurduğu manlardan oraları işletmek ama karşılığında da yarısını Müslümanlara vermek üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir anlaşma yapmıştır. Ondan sonra da zaten Hulafayi Raşidin, Ebu Bakır radıyallahu anh, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh anhumlar Allah onlardan razı olsun. Bu uygulama zöre devam etmişlerdir. Şimdi sekizincisi, yedinci madde dediğim gibi, sekizincisi ganimetler hakimin, yani devlet idaresindeki kimsenin veya komutanın emrine göre taksim edilir. Dolayısıyla atlı kimselere, 3 pay verilir, binili kimselere, diğer piyade olanlara da bir pay verilir diyor. Evet Şimdi bu bize biraz muhal yani imkansız gibi gelebilir ama değerli kardeşlerim İslam evrensel bir din kıyamete kadar geçerliliğe sahip bizim bilmediğimiz yerlerde atlara binen insanlar, develele binen insanlar sadece onlarla taşımacılık yapan insanlar var. İleride de bunun olmayacağı mümkün yani e, müstahil deniliyor buna. E, hayal olacağı bir söz konusu değil, olabilir. ihtimal dahilindedir. Her şeyle insan karşılaşabilir. Hatta şu günümüzde kullandığımız araçlar bir bakarsın elden gider. O zaman onlarla o malum hayvanlarla ihtiyaç karşılanabilir. Veyahut da öyle bir zaman gelir ki sadece bu atlarla ve benzeri binitlerle insan düşmana karşı mücadele verebilir. Böyle bir durumda böyle bir durumda işte atlıların payı 3 diyor, yayaların payı ise 2'dir. İmam Şafir Rahimullah zorla fethedilmiş Abdullah, arazi aleyhissalatü vesselamın taksim ettiği gibi taksim edilir. Bunda hiçbir e, şüphe yoktur ki Kayber arazisi de zorla fethedilmiştir. Dolayısıyla da e, buranın ganimetleri taksim edilmiştir diyor İmam Şafii rahimahullah. İbni Kayyum rahimahullah ise e, imam yani işin başındaki kimse, komutan veya devlet başkanı zorla e, fethedilen araziyi e, şeylere mücahitlere dağıtma veya da onu alıkoyma hususunda Muhayyerdir veya bir kısmını dağıtma hususunda Muhayyerdir, serbesttir isterse dağıtabilir onun emrine onun e, şeysine yani görüşüne bırakılmıştır İammın tıpkı Gahira vesselam'ın bunlardan üçünü de uyguladığı gibi diyor üç şekilde de yapmıştır kurayza ve nadır oğullarının, elde edileni taksim etmiştir ama Mekke'yi fethettiği zaman taksim etmemiştir oradan elde edilen malları oraya geleceğiz inşallah Mekke'nin fethine Or olduğu gibi bırakmıştır alı yani oradan elde edilen ganimetler dağıtılmamıştır Hayber'in ise Hayber'in üzerinde durduğumuz konu bu oradan elde edilen malların arazilerin yarısını taksim etmiştir yarısını ise onlara bırakmıştı. Dolayısıyla bu şekilde bir uygulama yapılabilir diyor. Hayber'deyken Müslümanlar 1400 kişi kadardı zaten bunlar Hudeybi anlaşmasında olan, Hudeybi anlaşmasında Rıdvan beyatında hazır bulunan kimselerdi. Onların içerisinden de 200 kişi kadar süvari yani atlı birliği vardı. Hendesrat üstüne onlara üçer sehim veriyor diğerlerine birer sehim veriyor. O üç sehimden, paydan ikisi at için, birisi ise e, atlı kimse için, yani o atın sahibisi için oluyor. Evet. Bunu da yine İbn-i Kayyın Zadülma'd adlı eserinde zikretmiş değerli kardeşlerim. Askerin savaş esnasında esnasındayken düşmandan elde ettiği Veya harp meydanında, harp esnasında elde ettiği yiyecek türü şeyler ise taksimata dahil değildir. Onu asker aldığı zaman yiyebilir diyor. O humusa yani beşte bir şeklinde ganimetin, toplanın taksim etmesine girmez diyor. Buna da şu hadis delil getirilmiş. Abdullah ibn-i Muğaffel radiyallahu anh diyor ki biz Hayber'i muhasara etmiştik, yani kuşatmıştık. Sonra diyor içerisinde yağ tulumu bulunan e, bir böyle şey yağ bulunan bir tulum diyor atıldı diyor bir insan tarafından. Ben de diyor onu almak için hemen koşturdum. Şöyle arkamı bir döndüm diyor. Aleyhissalatü vesselam'ı gördüm ve utandım diyor. Evet. Ama Aleyhissalatü vesselam orada bir şey yapmıyor. İşte bu da Eğer başka rivayetlerde şey yoksa bir söylediği ifade aleyhissalatü vesselam takriri sünnetine giriyor bu Yani susması, sukut etmesi. Bundan dolayı İbni Kayyım Rahimahullah diyor ki ordudaki e, askerlerin bir yiyecek bulduğu zaman onu yemesi ve humus yani beşte bir şeklinde ganimetin taksim edildiği gibi taksim etmesine gerek yok. Tıpkı Abdullah bin Muğaffel'in e, bu Hayber'deyken yağ dolu bir tulumu alması buna örnektir diyor. Onun yaptığı gibidir diyor. Evet. Bu da böyle. Dokuzuncusu değerli kardeşlerim savaşta hazır olan e, kimselere yani savaşa katılan kimselere sehim vardır, ganimet vardır. Katılmayanlara ganimet yoktur. Katılmayan kimselere ise sadece ordunun ve askerlerin e, rızası ve hoşnutluğu ile onlara da katılmayanlara, savaşa gitmeyenlere de e, sehim verilebilir, ganimet manından verilebilir diyor. Bunu da aleyhissalatü vesselam e, sefine ashabı yani gemideki kimseler Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh birlikte onun liderliğinde nereden geliyorlardı? Ha, nereden geliyorlardı? Hatırlıyor muyuz? Hicret. Hicretin e, yapıldığı ikinci bir yer vardı. Neresiydi orası? Sesini duyamıyorum. Habeşistan. Habeşistan mı? Öyle mi dedin? Peki senin yanına ben deyim. Habeşistan'dan. Hani Habeşistan'dan geliyorlar ya. Mekke'den ta Habeşistan'a ne yaptılar? Hicret ettiler. Orada Necaşi vardı. Adil bir kimseydi. Hristiyan olmasına rağmen. Tabi o sonra Müslüman olarak ölmüştü. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini daveti neticesinde Müslüman olarak ölmüştü. Ve Müslümanlardan hiç kimse onun cenazesini kırdırmadığı için ne yapmıştır onun hakkında gıyabı cenaze namazı kılmış evet. oradan işte Müslümanlar Cafer bin Ebi Talip komutasında e, gemiyle geliyorlar Hayber'e evet, Hayber'e geliyorlar dönüş ta o zaman gerçekleşiyor e, Medine'ye gelişinden yaklaşık 7-8 yıl geçtikten sonra ta onlarla birlikte daha önce derste anlattığım üzere kimler geliyor Yemen'den e, Ebu Musa el Eş'ari Eş'ari kabilesi geliyor onlar da aslında ilk önce Habeşistan'a gidiyorlar Cafer bin Ebi Talip'le birlikte orada bulunuyorlar sonra hep birlikte dönüp geliyorlar şimdi bunlara da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den elde ettiği ganimetlerden veriyor ama kimin izniyle mücahitlerin orada e, savaşan, cihad eden, e, savaşa katılan kısacası o kimselerin izniyle veriyor. Demek ki buradan alınacak ders, savaşa katılmayanlara savaşa katılanların izni ve müsaadesi hoşnutluyla Sehim'den yani e, şeyden, ganimet malından verilebilir. Hadise bu. Bu husustaki hadis, Müslüm'de gelen hadiste, Dio ki Ebu Musa, yani bu Hicret yurdundan gelenlerden bir tanesi. Ebu Musa, el-Eş'ari radiyallahu anh. Biz diyor Aleyhisselatü Vesselam ile Hayber'i fethettiği vakit karşılaştık. Ve bize de sehimden verdi. Yani ganimet manlarından bize de ayırdı. Hayber'e fethine katılmayan hiç kimseye vermedi. Ancak Hicret oraya katılan kimselere sehimden verdi, ganimet malından verdi. Bir de diyor, <gülüyor> Cafer ve, Cafer bin Ebi Talip ve onun arkadaşlarıyla birlikte, gemiyle gelen kimseler müstesna onlara da verdi diyor. Onlara vermesi de, işte dediğim gibi izinler Daha önce de söylemiştim, bir de Devsi kabilesinden gelen var. Devsi. Bunlarla birlikte bir de, o esnada Devis kabilesinden gelenler var. Onların içerisinde de meşhur Ebu Hureyre dediğimiz Abdurrahman bin Sahr adındaki sahabe. En çok hadis rivayet eden sahabe. 5000 bin küsur hadis rivayet etmiş. Onlar da geliyorlar o zaman. Onlara da yine ordunun, askerlerin savaşanların izniyle şey veriyor. E, ganimetten pay veriyor. Evet. İbni Kayyum Rahimahullah da aynı şeyleri ifade etmiş yine şeyde Zadül Maat'ta. Ancak diyor ordunun askerlerin izniyle katılmayanlara eğer komutan gerekli görürse pay verilebilir. Bunu aynı şeyi İbni Kayyum Rahimahullah da söylemiş. Onuncusu değerli kardeşlerim ehl-i zimmeyi ehl zimme kim? Müslüman devletin içerisinde yaşayan gayrimüslimlere ehli zimmedin. E, zimme ne demek? Sorumluluk manasına gelir, koruma manasına gelir vesaire Onlar korunuyorlar. Kanları, manları, canları korunuyor. Ne karşılığında? Cizye. Yani İslam devletine o gayrimüslimler dinlerini değiştirip İslam'a girmeyenler İslam'a girmeyenler Kendi dünleri üzere kalanlar cizce veriyorlar. Yönümüzün katılığında da İslam devleti onları koruyor, muhafaza ediyor kanları. Evet, diyor ki ehl-i zimme, İslam yurdundan onlara ihtiyaç olmadığı zaman çıkartılabilir. Bu da Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı bir uygulamadır. Hadis Ebu Davud'da geliyor Hasan bir senedle. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, A.S. Hayberi fethetmiş, sonra vefat etmiş, Ebu Bekir anh dönemi geçmiş, ondan sonra Ömer radiyallahu anh dönemi gelmiş ve size daha önce de aktardığım üzere Yahudilere orada mallar olan sahabeler gidiyorlar almak üzere, sonra onlardan bir tanesine Yahudiler gece işkence ediyor, sahabelerden bir tanesine. Bunun üzerine, bu ve benzeri şeyler üzerine Ömer radiyallahu anh bir karar veriyor kararı da şu. Yahudileri Hayber'den çıkartma kararı. Evet. Diyor ki, "Ey insanlar" diyor Ömer (r.a.). "Muhakkak Allah'ın Resulü Hayber Yahudileri ile istediğimiz zaman biz sizi oradan çıkartırız" şeklinde bir anlaşma yaptı diyor. Onlarla anlaşma yaparken böyle bir anlaşma yapıyor. Biz dilediğimiz zaman buradan sizi çıkaracağız. Ama şimdilik diyor, istediğimiz zamana kadar siz burada çalışacaksınız, mahsulün yarısını da bize vereceksiniz. Bu şekilde anlaşma yapıyor. Diyor ki, kimin malı varsa gitsin başına. Hayber'de kimin malı varsa gitsin o malının başına diyor. Sahabelere söylüyor. Çünkü diyor, ben onları, o Yahudileri Hayber'den çıkaracağım diyor ve çıkartıyor. Sebebi ne ama? Az önce söylediğim hadise. Yani onların gene bizim Kayseri'nin tabiriyle, tabiriyle denk durmamalarından kaynaklanıyor. Yani yine bir yaramazlık yapmalarından dolayı e, bunun neticesinde bir de zaten anlaşmada ilk defa anlaşma yapılırken aleyhissalatü vesselam dilediğimiz zaman sizi çıkarırız diye anlaşma yapılmış. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an onları oradan çıkartıyor. Yine İbn-i Rahimehullah rahimahullah buradan ehli zimmenin yani e, İslam topraklarındaki İslam devletinin e, çatısı altında yaşayan gayrimüslimlerin onlara ihtiyaç hissedilmediği zaman çıkartılacağına e, bir delil vardır cevaz vardır diyor. Evet. Bir de burada itirazlara bir takım itirazlara cevap vermiş. Bu haybelliler ehlizmme değildi denilemez diyor. Onlar ehli zimmeydi. Hani demişler ki onlar hizmet ehli. Hani malları oradaki araziyi işletip çalıştırma karşılığında orada bırakılan kimseler de dolayısıyla zimme ehli değildi diye itirazlar olmuş. Diyor ki bunun yani boş bir şey. Altı olmayan, altı boş olan bir şeydir. Onlar ehli zimmeydi. Sebebi de ben size özetle aktarayım. Sebebi de şuydu diyor. Eee ehli zimmeyle ilgili Cizye'nin farz kılınması, ayette geliyor Tövbe Suresi'nde, o farziyetinden önceydi. Dolayısıyla onlara cizye e, olarak bir şey takdir edilmedi. Bilakis Aleyhisselatü Vesselam arazilerini çalıştırıp yarısını Müslümanlara vermek üzere anlaşma yapıldı, sulh yapıldı. Hani onlara cizye takdir edilmediği için onlar hizmet ehliydi onların bir cizyesi yoktu denilmiş ona cevap vererek böyle söylüyor çünkü diyor o zaman cizye daha farz kılınmamıştı bilakis onlar ehli zimmedendir yani onlarla aynı konumdadır diyor ve akit de ebediyen yani süresiz olarak yapılmamıştır süreli olarak yapılmıştır az önce söylediğim gibi biz sizi ne zaman istersek o zaman oradan çıkartırız şeklinde süreli bir akit yapılmıştır yani anlaşma yapılmıştır diyor evet. herkese <gülüyor> Kurayze Yahudileri ve Nadir Yahudileri bunların tek tek sürülmesi çıkartılmasıyla ilgili konuları geçtik Bunlar hususundaki zimmet akdı de bir takım şartlara bağlı olarak yapılmıştı. O da onların Müslümanlara karşı harp açmamaları, savaşmamaları ve savaşan kimseleri de desteklememeleri üzere böyle bir şart üzere onlarla akit yapılmıştı. Ne zaman bunları yapılmıştı? Yani bu şekilde ihanet ederlerse, harp ilan ederse veya başkalarını kışkırtırlarsa Müslümanlara karşı, onlar için bir zimmetin, yani bir korumanın olmayacağına dair e, bir anlaşma, akit yapılmıştı. Dolayısıyla onlar da diyor, onlar da ehli zimmeden de ama cizye ehli değildi çünkü cizye henüz farz kılınmamıştı diyor İbni rahimehullah burada Yani Kurayza Yahudileri ile Nadır Yahudilerine yapılan uygulamayı da delil getirmiş oluyor. Ali Sırat yaptığı uygulamayı. Bir de bunlar içerisinde eğer ehli zimme içerisinde anlaşmayı bozanlarsa o zaman onlara anlaşma bozulur ve kadınları ve çocukları esir edilir onlara herkese aynen yaptıklarının karşılığı verilir diyor. Yalnız onların içerisinden gücü kuvveti olmayan veya tek bir kimse ihanet eder, anlaşmayı bozarsa onun cevabı verilir, onun karşılığı verilir ama çocuğu veya karısı esir edilmez diyor. Yani topluca bir kalkışma yaptıkları zaman ehli zimme, topluca bir anlaşmayı bozduklarında o zaman onlara gereken şey yapılır. Gerekirse çocukları ve ailesi esir olarak alınır diyor. On birincisi bir kimsenin cariyesini, cariyesini azat edip onun azadını yani hürriyete kavuşturmayı da mehir olarak sayabilmesi. Bunun caiz olması. Bu da aleyhissalatü vesselamın safiyye Bint Huyey radıyallahu anha e, karşı yaptığı bir uygulamadır. Safiye Huyey bin Ahtap adındaki Yahudilerin çok ileri gelenlerinden birinin kızı. Huyey ibn Ahtap o öldürülüyor zaten daha öncesinde. Bu da onun kızı. Kocası da öldürülüyor. Bununla ilgili kıssayı anlatmıştık. Aleyhissalatü vesselam Bir, önce bir sahabenin sevimine düşüyor. Sonra aleyhissalâtu vesselâm'a diyorlar ki bu kadın şöyle şöyle kadın. Aleyhissalâtu vesselâm onu e, kendisine alıyor. Ve onunla evleniyor. Evlendiğinde de Ebu Yala'da gelen hadiste, Hasan derecesindeki hadiste Habib yani onu Buharı'da destekliyor. Bu manayı. Onu azat etmeyi, hürriyetine kavuşturmayı değerli kardeşlerim, mehir olarak. Yani mehirini Hürriyetine kavuşturmalı olarak tayin ediyor. Ve velime yemeği veriyor. Yani düğün yemeği. Üç gün boyunca. Evet. Bu Buhari'de de benzeri ifadeler e, verilmiş. Bununla ilgili. Oraya tekrar dönmeyelim. İbni Kayyım diyor ki bu hususta kıyas caridir. Kıyas sahihtir. E, bunun caiz olduğu yani böyle bir uygulamanın bir kişinin cariyesini azat edip onu da azadını da hürriyetine kavuşturmasını da e, mihir olarak sayması caizdir diyor. Neden? Çünkü bir köleye onun e, tamamına ondan sonra onun, ondan e, kadınsa ondan istifade etmeye cinsi yönüyle cin, cinsi münasebet yönüyle veyahut da hizmet yönüyle e, istifade etmeye bir kimse maliktir her yönüyle. Ama bunlardan istediği şeyi düşürebilir. İstediğinden feragat edebilir. Köleyi azat ettiği zaman hakkından vazgeçebilir diyor. E, dolayısıyla nikah da böyledir. Nikah olay da böyledir. E, yani bir köleyi e, bir cariyeyi azat etme neticesinde ve ondan istifade edebilmek için ancak iki yol vardır birincisi nikah aktidir diyor bir diğeri de mülkü yemeğinin yani onun ele altında olması gerekiyor onun ona ait bir cari olması gerekiyor Alileyssellah ve sırada nikah Akd bu Safiye e, binti Huey Huye Radyallahu anyi nikah akd ile e, kadının e, şeysini organını, kendisine helal kılmıştır. Takdir edersiniz ki bir insan evlendiği zaman o kadının organı malum olan şey ona ancak nikahla helal olur ve bunun karşılığında da bir mehir verir. Anlatılmak istenen bu. Daha fazla detaya girmeyelim. On ikincisi bir kimsenin bir kimsenin seferdeyken eşiyle gerdeğe girebilmesi yine evlenen bir kimsenin eşiyle seferdeyken yolculuktayken gerdeğe girebilmesi ve ordunun arasında da diyor binitinin üzerine eşini bindirip gezdirmesi vesaire. Bununla ilgili de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis var. Enes Radıyallahu Han rivayet ediyor Bukhari'de. Diyor ki Enes Radıyallahu Han Aleyhisselatü Vesselam Hayber ile Medine arasında 3 3 gece kaldı. Safiye ile gerdeğe girdi. Ve hareket ettiği zaman onu arkasına bindiriyordu ve onun üzerinde de bir e, örtü çekti diyor. Evet. Hatta sahabelerine diyorlar eğer örtünürse o eşidir, örtünmezse o mülkü yemeğindeki bir cariyesidir diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine örtü çekiyor. Yani hicablıyor. E, dolayısıyla o hür kadınlara mahsus bir şey olduğu için tamamen örtünme onun eşi olmuş oluyor. Dolayısıyla da Safiyye radiyallahu anha bizim annelerimizden biridir. Evet. Bunu aleyhissalatü vesselam seferde yaptığı için e, Hayber ile Medine'de Medine arasında yaptığı için işte bunun caiz olduğuna e, bir delil getirmiş. Herkese ordunun arasında da e, aleyhissalatü vesselam onu mesela Ee, şey yaptığı zaman indiği zaman yere indiğinde binitten onu örtüyor. Sonra e, dizini şöyle koyuyor bir kenara Hadi bir hadiste geldiği üzere dizine bastırıyor e, Safiye'ye radıyallahu anhayı binitin üzerine bindiriyor. Bu şekilde arkasına bindirip onu da orada e, insanların arasında götürebiliyor. Ama tamamen örtülü bir vaziyette yani. Örtü ayeti de inmiş. Biliyorsunuz örtü ayetinin inişi benim müstalif savaşından dönüşte olmuştu. Onunla ilgili bilgileri vermiştik. On üçüncüsü değerli kardeşlerin 13. elde edilecek ders kitap ehlinin burayı dikkatle dinleyin. Burayı bizi ilgilendiriyor biraz e, doğrudan diyelim. Kitap ehlinin e, kestiklerinin yenmesinin caiz olması kafirlerin hediyesinin kabul edilmesinin caiz olması ve zehirle öldürülen kimsenin ona karşılık zehirlenerek kısasan öldürülmesi Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anhadan gelen bir hadis diye değerli arkadaşlarım. E, haybre fethi edildi edildiği zaman Ali aleyhissalatü bir kızarmış bir koyun hediye ediliyor yani koyun eti onu da bir kadın biliyorsunuz anlatmıştım bunu zehir katıyor Aleyhisselatü Vesselam ondan şöyle şeyden, budundan bir parça alıyor. Tam yutkunmuyor. Ama yanında duran bir sahabe var. Beşir bin El, e, el be, Beşir İbni El Bera diye bir sahabe. O onu yutuyor. Çiğniyor, yutuyor. Ondan sonra da ölüyor. Vefat ediyor. Evet Olay bu. Bunun neticesinde biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam bunlara diyor ki Yahudiler yani sizi bu işe sevk neydi? Neden böyle yaptınız? Onlar ne diyorlar? Eğer sen yalancıysan diyorlar, senden kurtulur. Yok, gerçekten peygambersen zaten bu sana zarar vermedi diyorlar. Ne kadar pişkin adamlar yani. Yani her zaman olduğu gibi peygamberlerini öldüren bu Yahudiler bizim peygamberimizi aleyhissalatü vesselam'ı da öldürmeye yelteniyorlar. Ama muvaffak olamıyorlar. Ebine Kayyim rahimehullah diyor ki şimdi bu olaydan kısa uzunca onu anlatmıştık. Birincisi, kim bir başkasını zehirle öldürür, öldürürse, o da ona karşılık zehirle öldürülür. Kısasen. İslam'ın hükmü budur. Tıpkı Yahudi kadının bişirbin Bişir bin Be Berayı öldürmesi neticesinde kısas yapılması gibi. Şimdi kadın zehirleyince Zehir aleyhissalatü vesselam anlayınca önce bir şey yapmıyor. Şimdi bir de burada uzunca bu kadın kısasan mı öldürüldü yoksa ahdi bozduğu için yani Yahudilerle yapılan anlaşmaya aykırı hareket ettiği için öldürdüğü hususunda bir sürü e, tartışmalar var. İbn-i Kayyum ne olursa olsun diyor ki netice itibariyle netice itibariyle bu kadın Ee, bu koyunu zehirledi ve bunun neticesinde de Suluhtan sonra Hudeybiye anlaşmasından sonra yani Yahudilerle yapılan anlaşmadan sonra yaptığı için bu anlaşmayı bozmuş ve harbi yani savaş açmış konumda oluyor diyor. Evet. Dolayısıyla anlaşmadan sonra böyle bir e, işe kalkıştığı için Tekrar savaş açmış gibi bir konuma düşüyor. Dolayısıyla e, bunun öldürülmesi e, muhayyerlik söz konusudur. Yani imam bunu dilerse öldürür, dilerse öldürmez. Ama Müslümanlardan biri öldüğünde ki ölen malum e, Bişir İbni Elbera öldüğünde o zaman bu ya kısas olarak öldürülür ya da Müslümanı öldürmekle ahdi bozduğu için her, her ikisi de aynı kapıya çıkıyor denmek isteniyor. Ya kısasen öldürülür yahut da ahdi bozup da Müslümanları öldürmez sebebiyle ahdi bozma sebebiyle yani öldürülür. Her halükarda öldürüldü diyor. Bu ikisine de ihtimallidir. E, netice itibariyle bunu söylüyor. Bu kadın bu kadın öldürülüyor. O Müslümanın ölmesinin neticesinde. Ama ilk etapta eğer ölmemiş olsaydı o zaman aleyhissalatü vesselam belki de öldürmeye bilirdi Tamam? Bu söyleniyor. Burada ikinci bu konudan, bu kıssadan alınacak ikinci ders, birincisi kısas, ikincisi ise ehli kitabın kestikleri şeylerin ee, caiz olması. Zaten ayet-i kerime var, Maide suresinde. Maide suresindeki ayet-i kerime'ye göre ve evet, taamun lezine ve taamukum hillil lehum ve taamun lezine hillil lekum buna benzer bir ifade sizin yiyeceğiniz onlara helal onların yiyeceği de size helaldir diyor evet. dolayısıyla onlardan bak, onlardan bir yiyecek geldiği zaman Besmele çekilir yer. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sünen Ebu Davud'dan yanılmıyorsam orada gelen hadiste bize diyor Yahudilerden bazen diyor et geliyor. Ne yapalım? Besmele çekin diyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda geneli Müslüman olan bir ortamda biz acaba yani kesilen şeyler helal mı haram mı diye ne yapmayız? Araştırmayın. Besmele çeker yeriz. Ne zaman ki haramlığına dair kesin bir bilgi varsa o zaman terk ederiz yemeyiz. Çünkü eşyada asıl helallıktır. Evet. Eşyada <gülüyor> asıl olan helallık. Bu bizi ilgilendiriyor. Bir de kafirden gelen hediye. Bazen insan bazı kimselerin hediyesini kabul etmek istemez. Bu fıtrattan gelen, imandan gelen bir şey ama aleyhissalatü vesselam Yahudilerden gelen hediyeyi kabul etmiş. Velev ki Parantez açıyorum. Velev ki onların haram kazançlarından gelse dahi, alimler böyle söylüyorlar. Onlardan gelen, yani faiz ve başka yollarla elde ettikleri kazançtan gelen bir hediyeyi aleyhissalatü vesselam kabul etmiştir. Neden? Neden? Çünkü o kazanç, o kişiye aittir. Yani şey bir günah, veban o kişiye aittir. Ama ikinci kişiye, hediye edilen kimseye böyle bir ee, Haramlık söz konusu değildir, vebal söz konusu değildir. Ama burada alimler diyorlar ki eğer bir kimseye faiz ve benzeri yollarla bir mal hediye edilirse, bir şey ikram edilirse ki biz bunu akrabalar arasında vesaire gibi yakınlar arasında çok karşılaşıyoruz, çok görüyoruz. Bu durumda ona beyan ederek, bunun yanlış olduğunu açıklayarak, beyan ederek ondan alabilir, yiyebilir. Çünkü aleyhissalatü vesselama da Yahudilerden hediye gelmiştir diyorlar. Evet. bu olayı bu e, yani Yahudu'nun getirip hediye sunup şeyi vermesini koyun yedirmesi, koyun ikram etmesini delil getiriyorlar ve başka şeyleri de delil getiriyorlar evet. yani mecbur kaldığımız zaman bize ne olduğu belirsiz bir şey geldiği zaman bizim için herhalde helaldir Onu get vebal kime? getirene ikram edenedir Ama beyan etme, yani açıklama bunun haram olduğunu anlatma imkanımız varsa bu en güzel olanıdır. Anlamamız gereken bu. Vallahu alem. 14. ve sonuncusu değerli kardeşlerim. İmam zorla alınmış, fethedilmiş arazileri taksim etmekte veya terk etmekte, taksim etmeyip Müslümanlara tek tek tek parçalayıp e, vermeksizin orayı bırakmakta muhayyerdir. Her ikisinden birini yapabilir diyor. Kufeli imamlar demişler ki İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber arazisine yaptığı gibi Müslümanlar arasında o zorla, sıkıntıyla alındığı için onu e, şeylere alınmıyor mücahitlere savaşan kimseleri taksim edebilir. Ali seyyidül yaptığı gibi Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi de e, taksim etmeyebilir Irak arazisinin birçok birçoğu fethedildiği zaman Ömer radıyallahu anh böyle bir uygulama yapmış. Orayı <gülüyor> taksim etmemiş. Eee <Evet. gülüyor> İmam Malik İmam Malik rahimehullah Ömer'e ittibaen diyor bu alınan araziler e, taksim edilmez, durdurulur. Çünkü Ömer radıyallahu anh e, sahabelerden bir grup içerisinde böyle bir uygulama yapmıştır. E, yani Müslümanların fethettiği arazileri Müslümanlara taksim etmemiştir diyor. Sahabeden bir grup varken. Bu da sahabe itiraz etmediği zaman o olay meşru demektir. Sahabeler birbirine itiraz ederse veya bir sahabenin yaptığı ve kaç sahabe itiraz ederse o zaman onun görüşü alınmaya Ama burada Ömer radıyallahu bu uygulamasına sahabeler itiraz etmemişlerdir diyor. Ve Ömer radıyallahu anh diyor ki bu söyleyeceğim ifadenin Bukhari'den de şahidi var. Eğer diyor insanların sonunda yani sonraki gelecek nesillerde bir şey bırakmamaları olmasaydı yani Müslümanların fethettiği arazilerden, şehirlerden, köylerden, sonraki gelenlere hiçbir şey bırakmayacakları durum olmasaydı o zaman diyor ben de aynen yaptığı gibi yaptığı gibi bu elde edilen arazileri taksim ederdim, dağıtırdım diyor. Yani burada Ömer radıyallahu an gelecek nesillerden, müstakbelde gelecek nesillerden endişe ettiği için, onlara kimsenin hiçbir şey bırakmaması korktuğu için arazileri olduğu gibi bırakıyor ve şey yapmıyor. Parçalamıyor yani taksim etmiyor. Böyle bu ifadeyi söylüyor. Bu uygulaması da sahabeler arasında yapıldığı için cari bir uygulamadır. Dolayısıyla buradan bizim alacağımız imam Devlet başkanı zorla alınan, sıkıntıyla alınan arazileri ister duruma göre taksim eder, ister Ömer radıyallahu anh yaptığı gibi olduğu gibi bırakır, taksim etmez diyor. O da Müslümanların gelecek nesilleri için e, Ömer radıyallahu anh korktuğu gibi korkarsa onlara terk edebilir demek isteniyor vallahu alem. Evet. Değerli kardeşlerim burada konular bitmiş oluyor. Allah azamacanın lhuqqun istifade me nasip etsin. biraz ağır geçiyor ama sabrederseniz eee fayda olacağını umuyorum. Allah azamacanın hepimize anlayış ve fıkıh versin. Allahu aleyhi sallallahu